Pavlus'tan Romalılara Mektup 11. Bölüm Öyleyse soruyorum Tanrı kendi halkından yüz mü çevirdi? Kesinlikle hayır. Ben de İbrahim soyundan, Benyamin oymağından bir İsrailliyim. Tanrı önceden bildiği kendi halkından yüz çevirmedi. Yoksa İlyas'la ilgili bölümde kutsal yazının ne dediğini İlyas'ın Tanrı'ya nasıl İsrail'den yakındığını bilmez misiniz? Ya Rab! Senin peygamberlerini öldürdüler. Senin sunaklarını yıktılar. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Tanrı'nın ona verdiği yanıt nedir? Bağlı'nın önünde diz çökmemiş yedi bin kişiyi kendime ayırdım. Aynı şekilde... Şimdiki dönemde de Tanrı'nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır. Eğer bu lütufla olmuşsa, iyi işlerle olmamış demektir. Yoksa lütuf artık lütuf olmaktan çıkar. Sonuç ne? İsrail aradığına kavuşamadı. Seçilmiş olanlar ise kavuştular. Geriye kalanlarınsa yürekleri nasırlaştırıldı. Yazılmış olduğu gibi Tanrı onlara uyuşukluk ruhu verdi. Bugüne dek görmeyen gözler, duymayan kulaklar verdi. Davut da şöyle diyor. Sofraları onlara tuzak, kapan, tökez ve ceza olsun. Gözleri kararsın, görmesinler. Bellerini hep iki büklüm et. Öyleyse soruyorum. İsraililer... Bir daha kalkmamak üzere mi sendeleyip düştüler? Kesinlikle hayır. Ama onların suçu yüzünden öteki uluslara kurtuluş verildi. Öyle ki İsraililer onlara imrensin. Eğer İsraililerin suçu dünyaya zenginlik, bozgunu uluslara zenginlik getirdiyse, bütünlüğü çok daha büyük bir zenginlik getirecektir. Öteki uluslardan olan sizlere söylüyorum uluslara elçi olarak gönderildiğim için görevimi yüce sayarım böylelikle belki soydaşlarımı imlendirip bazılarını kurtarırım çünkü onların reddedilmesi dünyanın tanrıyla barışmasını sağladıysa kabul edilmeleri ölümden yaşama geçiş değil de nedir hamurun ilk parçası kutsalsa tümü kutsaldır kök kutsalsa dallar da kutsaldır ama zeytin ağacının bazı dalları kesildiyse ve sen yabanıl bir zeytin filiziyken onların yerine aşılanıp ağacın semiz köküne ortak oldunsa o dallara karşı övünme. Eğer övünüyorsan unutma ki sen kökü taşımıyorsun. Kök seni taşıyor. O zaman ben aşılanayım diye dallar kesildi diyeceksin. Doğru. Onlar imansızlık yüzünden kesildiler. Sense İmanla yerinde duruyorsun. Böbürlenme. Kork. Çünkü Tanrı asıl dalları esirgemediyse, seni de esirgemeyecektir. Onun için Tanrı'nın iyiliğini de, sertliğini de gör. O, düşenlere karşı serttir. Ama O'nun iyiliğine bağlı kalırsan, sana iyi davranır. Yoksa sen de kesilip atılırsın. İmansızlıkta direnmezlerse, İsrailliler de öz ağaca aşılanacaklar. Çünkü Tanrı'nın onları eski yerlerine aşılamaya gücü vardır. Eğer sen doğal yapısı yabanıl zeytin ağacından kesilip doğaya aykırı olarak cins zeytin ağacına aşılandınsa asıl dalların öz zeytin ağacına aşılanacakları çok daha kesindir. Kardeşler, bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan habersiz kalmanızı istemem. İsraililerden bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek duyarsız kalacaktır. Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi, Kurtarıcı ondan gelecek, Yakub'un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak, Onların günahlarını kaldıracağım zaman kendileriyle yapacağım antlaşma budur. İsraililer müjdeyi reddederek sizin uğrunuza Tanrı'ya düşman oldular. Ama Tanrı'nın seçimine göre ataları sayesinde sevilmektedirler. Çünkü Tanrı'nın armağanları ve çağrısı geri alınamaz. Bir zamanlar Tanrı'nın sözünü dinlemeyen sizler, şimdi İsraillilerin söz dinlemezliğinin sonucu merhamete kavuştunuz. Bunun gibi İsrailliler sizin kavuştuğunuz merhametle merhamete erişmek için şimdi söz dinlemez oldular. Çünkü Tanrı merhametini herkese göstermek için herkesi söz dinlemezliğin tutsağı kıldı. Tanrı'nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir. Onun yargıları nedenle akıl ermez, yolları nedenle anlaşılmazdır. Rabbin düşüncesini kim bilebildi ya da kim onun öğütçüsü olabildi? Kim Tanrı'ya bir şey verdi ki karşılığını ondan isteyebilsin? Her şeyin kaynağı O'dur. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu. O'na sonsuza dek yücelik olsun. Amin.